Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Deniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz Muhterem Nurettin Yıldız Hocam burada Hocam hoş geldiniz Hoş buldum hocam teşekkür ederim Nasılsınız afiyetlesiniz Elhamdülillah, inşallah Elhamdülillah Allah afiyet versin ah Değerli dinleyiciler bugünki sohbetimizde Kur'an-ı Kerim'de ehli kitapla ilgili bazı ayetler var, bazı tespitler var. Onların özellikle ruhban kesiminin, hahamlarının Allah'ın ayetlerini az bir paha karşısında sattıklarına dair bazı ayet-i kerimeler var. Aynı şekilde e, ayetlerdeki bazı kelimelerin e, maksadını değiştirdiklerine farklı yorumladıklarına dair ayeti kerimeler var. Bugün hocamla onu konuşalım diye düşünüyoruz. Hocam e, bu ayetler yani şöyle bakalım diyorum. Bu ayetler bizim kitabımızda yer alıyor. E, ama e, ruhbana yani Hristiyan e, din adamlarına ya da alimlerine Yahudi din adamlarına ya da alimlerine yönelik tespitler e, bize de e, herhalde bir mesajı olmalı değil mi? Yani bizim e, Allah'ın kitabıyla e, ilişkimize ondan sonra bizim anlamamıza bizim doğru anlamamıza yönelik de ikazları olmalı. İsterseniz önce Ruhban ne yapıyordu da e, Rabbimiz e, Kur'an'da böyle bir e, Tespitte bulunuyor bizim önümüze Bunu koyuyor yani Allah'ın ayetlerini Az bir paha ile Satmak nasıl bir şey Ya da e, Allah'ın Ayetlerinde bildirilenlerinin Anlam kaymalarına Yol açmak nasıl Bir şey hangi niyetlerle Yapılıyor bu İsterseniz oradan başlayalım Bize gelelim Bismillahirrahmanirrahim Ben izin verirseniz Başka bir noktadan Başlayalım istiyorum Kur'an'ımızda e, Eski ümmetler Olan e, Musa Aleyhisselam'ın kavmi İsa Aleyhisselam'ın kavmi Dolayısıyla Musa Aleyhisselam Ve İsa Aleyhisselam Bu peygamberlere ait Ayetler 5, 10, 100, 200 ayet değildir. Kitap. Onlara yani, da kitap, ehli kitap diyoruz. Kitap var yani. Kitap var. Mesela Kur'an-ı Kerim Fatiha suresiyle başlıyor. Evet. Birinci sayfa inerlediğine keferu seva'an aleyhim. Evet. Birinci cüz bitiyor hocam. 20 sayfa Yahudilerle ilgili ayetler bitmiyor ama. Evet. Birinci cüzün Araya bir iki bu ümmete ait ayet serpiştiriliyor. Ee, aşağı yukarı 150 ayeti Yahudilerle ilgili. Evet. Sadece birinci cüzde. Evet. Birinci Musa Aleyhisselam'ın doğumu anlatılan ayetler başka diğer surelerde. Yani Kur'an-ı Kerim'de İsa Aleyhisselam ve Musa Aleyhisselam'a ait. Dolayısıyla onların kavimlerine ait ayetler. Böyle bir sayım yapmadım ama Bin taneden fazladır zannediyorum. Bin ayetten fazladır. Yani altı bin... Altı altı bin, bin altı. A, altı. Yedi bin olduğunu kabul edelim. de biri gibi. Hemen hemen. Evet. E, de biri kadarı. Ehli kitaba ait. Ehli kitaba Onları ait. tanımlayan ayetler. Onlara ait bize göre çok ayrıntı. Mesela bir ineği kesin diyor Musa Aleyhisselam. Evet. Kesmiyorlar. Bu, Rengi ne yok bilmem şusu ne bu hemen şuna. hemen yarım sayfa anlatılıyor. Evet. E, bu konu bugün bizim çok özellikle dikkat etmemiz gereken bir konu. Uzun tafsilatına girmeyelim ama şunu söyleyebiliriz: Musa Aleyhisselam'ın kavmini tanımayan, İsa Aleyhisselam'ın kavmini tanımayan ki iki ikiz gibidir bu iki evet. kavim. E, bunları tanımayan kendi kimliğini oturtamaz. Yani onları tanıtırken Müslüman kimliğinin oturması Aslında için Rabbimiz... Bizi, bizi tanıtıyor allah evet. Teala. Çünkü insan olarak aynı genler üzerinden geliyoruz. Evet. Nübüvvet aynı şey. Musa evet. Aleyhisselam'ın nübüvvetiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvveti arasında bir fark yok. Evet. Yani ikisi biz... de Allah elçisi. Allah'ın elçisi. Şeriatları aynı. Evet. E Kur'an-ı Kerim, beyni Tevrat'ın Doğrulayıcısı bir kitabı. Evet. Bugün Ümmeti Muhammed Musa Aleyhisselam'ın Mücadelesini ve kavmini Yüzde yüz anlamış olsa Bu ümmetten beklenen Ciddiyet oluşmuş demektir. İsa Aleyhisselam'ın Yalnız bırakılışı e, Havarilerle Adeta bir köşeye sıkıştırılmış Olmasındaki durum Onun yansımaları Bugün bizim Ders olarak görmemiz gereken şeyler. Yani biz her biri birinin kardeşi gibi olan peygamberlerden kendimizi anlayacağımız dersler görüyoruz yani aslında. çok daha bütün olarak bakılabilir. Ee, biz sadece iki boyutunu burada. İki boyut Konumuz o değil. Evet. Konumuz o değil. Şey siz Allah'ın ayetlerini ucuza satma evet. kelimesini Kur'an'dan duyup söylüyorsunuz. Evet. Kur'ani bir ifade bu. Tabi. Yani ucuz bir şey Allah'ın ayetlerini satıyorlar. Bu ıı, eski ümmetlere, ehli kitaba ait bir aktarım. Ne yani mi? ehli kitap böyle yapıyordu. Ama Kur'an'da ne işi var bu ayet? Evet, işte o yani bize o zaman var? değil mi yani? Yani işittirilen biz miyiz, onlar mı? Onlar mıdır? mı? Evet. Yani onlar Kur'an okumayacakları belli bir şey. Tabi. Bu ayet niye onlara hitap etsin ki? Kur'an okuyan biziz. Demek ki insan oğlunun Allah'ın ayetlerini bile pazarlayacak. Ucuz bir şeye pazarlayacak tiniyet dediğimiz yönü var. Evet. Böyle bir kabiliyet var evet. insanlara. Evet. Bunun karşılığında ikinci örneğiniz ruhbanlık. Evet. Bu da Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor allah Teala'nın ayetinde. Biz onlara emretmediğimiz halde ruhbanlık icat ettiler diyor. Evet. Allah'ın emri değil demek ruhbanlık. E, İbteda'uha de kendi kendilerine bunu icat ettiler. Bidat olarak çıkarttılar ruhbanlığı. Bu da bizim okuduğumuz, amel ettiğimiz, ahiret yönümüzü belirlediğimiz Kur'an'ımızda bize aktarılıyor. Evet. Bu sebeple Müslümanlar olarak bu kavramların yani eski ümmetlerden birine aitmiş gibi Görülmesiyle yanlış yola kayarız. Biz. hayır bu bize verilen bize dersler. Verilen ders, bize verilen dersler. Evet. İnsanlar neden e, bu hataya düştüler? Eski ümmetler neden düştüler? Sonuçları ne oldu? Evet. Bunu anladığımız zaman biz de gönlümüz e, Allah'ın iziyle bulmuş oluruz. Yani belki kurtulmayız bilmekle bunu ama yanlışın ne olduğunu bilmiş olmamız bizim için doğruyu da gösterecek, doğruyu belgeleyecek. Evet. Dolayısıyla buradan başlamamız lazım. Bu konular ne arıyor Kur'an-ı Kerim'de? Niye eski ümmetler bu kadar anlatılıyor? Yani o eski ümmetleri okumaya başladığımızda önümüze birçok ölçü çıkar bizim. Yani ve farklı ölçüler de çıkacak Belki uzunca bir şey konuşabiliriz bunları Yani ehli kitap şunları yaptı Diyelim ki e, inekten bahsettiğiniz değil mi Bakara evet. suresiyle ile ilgili Yani rengine olsun yani O tarz bir kavim profili bile Bizim oturup e, Bugün yapılmaması gerekenli ölçü olarak verebilir bize Aynen öyle Çünkü Allah aynı Allah Cennet hedef olarak aynı aynı, aynı evet. cennet. Peygamberlik aynı peygamberlik. Şeriat bir iki nüansıyla farklı da olsa aynı şeriat. Evet. İnsan İn, da aynı. İnsan insanın genetiği aynı insan. Evet. Ne değişti? İsimler üzerinde değişiklik oldu. Evet. Yahudilik değil idi de İslamlık oldu. Evet. Nasıra idi Müslümanlık oldu. Yani bu açıdan bizim bu ümmetlerin varlıklarını Kur'an-ı Kerim'de iyi takdir etmemiz lazım. Mesela Firavun, Musa Aleyhisselam'ın zamana ait bir isim, Karun, evet. bunun zamanına ait bir isim. Edepsiz adamlar, en iyi ifadeyle edepsiz, peygambere karşı edepsiz, Allah'a karşı edepsiz adamlar. Bunların isminin bile anılmaması lazım. Diye bir, düşünebiliriz. Düşünürüz. Niye? E o, buraların ilahı benim. Diyen edepsiz bu Bunun evet. ağzını çamur doldurup Böyle evet. denizin en dibine Deniz suyu kirlenmesin diye En dibine batırıp gömmek lazım evet. Öyle yaptı Cebrail Aleyhisselam zaten evet. Ama buna rağmen Kur'an-ı Kerim sayfalarca anlatıyor bu adamı Evet Bir tip değil mi tip. Bir tip, bir Tipoloji yani Onu koyuyor önüme Mesela yani. Kasas suresinde İnne karuna kâne min kavmi Musa Diye başlayan ayet Bir sayfa anlatıyor hocam bir sayfa Karun'un işte üstü kıyafetleri yakışıklı kıyafetle çıktığı insanlar onun kıyafetine vesairesine hayran oldular. Böyle enteresan ayrıntı gibi geliyor ama zenginin peşinden gitme psikolojisini tarif ediyor allah Teala. Ben onu mal ile ilişkinin azmanlaşmış tipi diyorum hocam. Firavun da siyaset... Siyasetin kudurttuğu bir, tip. kudurttuğu bir tip. E hamana buyurun rolbişin O da bürokratik azmanlık. Bürokrasinin batırdığı adam. <gülüyor> evet. Yani şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...aynı genler üzerinden büyümüş, yetişmiş, gelmiş... ...bir nesle din getirdi. Karşılaşacağı sorunlar da ya Haman sorunuydu, evet. ya Karun sorunuydu, ya Firavun sorunuydu ya da onların şakşakçısı Melek'ti. Evet. Kur'an-ı Kerim'de evet. de Melek tablosu Mele var. var yani halk kitlesi. Ya da Mütrefiha diye bir... Şımarık nesil, zengin çocukları. Evet. Evet. Bugün değişik bir şey yok ki dünyada. Nehirler aynı nehir. Nil nehri o zaman da vardı, şimdi de var. Yani Karadeniz evet. o zaman da Karadenizdi, şimdi de Karadeniz. İnsan insanın imtihanı, aynı imtihan hocam. Aynı imtihan. Dolayısıyla bugün bizim oturup bu hakikatler üzerinden Allah'ın dinini ve üzerimizdeki imtihanı anlamamız lazım. Demek ki biz de bir halk kitlesi olarak Haman'ın hayranı olabiliriz, Karun'un hayranı olabiliriz. Firavun bizi de sürükleyebilir. Yani o, o risk var bal gibi var. Evet. O risk var çünkü biz varız. Biz varız. Evet. Çünkü biz varız. Evet. Yani şeytan var. İçimizde onun ortakları var. Ee, o bizi karunlaşmaya da götürür. Hamanlaşmaya da firanlaşmaya da götürür. Hocam inek. Evet. İnek olarak yaratılmaya devam ettiği sürece süt üretecek. Evet. Sütten yoğurt, tereyağı, peynir her şey her yapılacak. Her şey yapılacak. Yani insanız biz. Bizim Beyinlerimizde devam ediyor süt üretiyor adeta yoğurdumuz peynirimiz pekmezimiz her şeyimiz olacak bizim. O zaman buradan şunu belki e, prensipleştirelim değil mi hocam? Yani Kur'an'da bu tür e, eski kavim kıssalarını eski din mensuplarının kıssalarını okurken kendimize yol çizmemiz lazım yani onların yanlışlarından korunmayı doğrularını sahiplenmeyi prensip edinmemiz lazım İzin verirseniz şöyle bir örnek ben vereyim buyurun Ramazan-ı Şerif'te genelde vaaz dinleniyor diye öyle evet. diyorum Ramazan-ı Şerif'te camide vaaz dinliyoruz evet. ee, hoca efendi şehr-u ramazan-ellezi unzile Kur'an ayetini okudu işte içinde Kur'an indirilen Ramazan ayı dedi Ramazan ayında olduğumuz için e, camide hoca efendi ne anlatıyor, orucun farzlarını anlatıyor diye dikkat kesiliyoruz. Hele ilk günlerdeki vaazlarda oruç nasıl bozulur, iğne yaptırmak orucu bozar mı, astım hastası ne yapacak? Ayette okuduğun için dinleniyor. Burada Müslümanın pür dikkat olduğunu bir puanlamaya çalışalım. Mesela 85 e, puanla dinliyor diyelim. Evet. Aynı Müslümana bir gün Firavun'un karşısına çıktığında Musa Aleyhisselam ona dedi ki diye başlayan ayet okunduğunda bu Müslüman oh be tatlı bir masal dinliyoruz diye camide direğe yaslanıp geriliyorsa ve anlama idrak etme oruç ayetini dinleme düzeyi yüzde kırklara düşüyorsa kendisine hiçbir yani hikaye dinler gibi dinliyorsa. Ya, ya Musa Aleyhisselam'ın belası Firavun işte bize ne ilgisi var. Evet, bir hikaye. hikaye. Evet. Akşam ha dikkatli dinleyeyim akşam evde anlatırım çocuklara gibi bir masal gibi dinliyorsa biz Kur'an-ı Kerim elimizle parçaladık demektir. Evet. Kural net. Oruç ayetiyle Firavun'u anlatan ayetin farkı yok. İkisi de Allah'ın ayeti. Hayır, evet. İkisi de bize inmiş. Evet. İkisi de namazda okunabiliyor. İkisi de ölüye sevap olarak okunuyor. Ne farkları var bu ayetlerin de? Beni ilgilendiren ilgilendirmeyen diye bir bölüm atacağız. Mesela ne konuşmuştuk hatırlıyorum Yusuf Aleyhisselam kısası bugün her babaya anlatılıyor. Ya. Her babanın çocuğu ile ilgili stratejilerdir onlar. Her genç çok başlık var değil mi Hazreti? Onlarca, evet. onlar Her genç Yusuf örneği olsun diye Allahü Teala o ayet oraya koymuşken biz bunu Yağıb Aleyhisselam'ın başına gelmiş bir sıkıntı olarak nasıl görürüz? Mahrem ortamda kadın erkek ilişkisi. Mesela. Misal o onun on konusundan biri birisi diyelim. veya yirmi evet. konusundan birisi. Siyaset bağlantısı. Siyaset bağlantısı. Bir mümin en zalim bir sisteme bile girdiğinde sistemi nasıl e, helalleştirebiliyor, nasıl bereketlendirebiliyorunun örneği. Artık örnek çok, çok başlık, evet. çok başlık. Biz eğer Kur'anımızı e, bizim için birinci dereceden konu, ikinci dereceden konu diye ...ayırıyorsak zihin alt, şuur altında... ...belki bunu Hı -hı. kimse bilerek yapmaz... ...yani bu çok tehlikeli bir ayrım olur... ...ama öyle hale getiririz belki... ...ke deniyor. deniyorlar... Evet, ...ke, enne. ke sanki öyle bir şey varmış... Hı -hı. ...gibi yaptığımız zaman... ...elimizden kaçırdık... ...Kur'an-ı Kerim'i emektir... Evet. ...yani Allah'a bağlı olduğumuz... çok olan. azaltırız o zaman... Yani Kur'an'ın bize gelen voltajı düşer. Evet, evet. Bu voltaj düştüğü için de gerekli motivasyonu gösteremeyiz biz. Evet. Bu sebeple Kur'an-ı Kerim'de İsrail oğulları anlatılıyor ama bizi anlatıyor allah Teala. Bize evet. anlatıyor. Bizde de ruh anlaşma tehlikesi var. Bizde de az bir pahaya Allah'ın ayetlerini satıp menfaat elde etme hastalığı var. Bizde de peygamberle tartışıp şeriatıyla tartışıp kendimizi şeriatının peygamberin çizgisinin dışına atma tehlikesi bizde de var bir şekilde kurtulma şeriat ölçülerinden Yani peygamberle düelliğe girme diyelim evet. buna biz. İsrail olanı yaptığı o değil mi evet yani mucizeleri savsaklama mucizeleri gelişi güzel eğlence konusu yapma bir hastalık olarak onlar da var da bizde yok mu ...mesela işin özünü bırakıp... E, ...kabuğu denebilecek... ...şeyleriyle oyalanma... ...mesela e, şunu kutlama... ...bunu kutlama... ...mesela şu tören yapıyorsun... ...diyelim ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin... ...doğum gününü, miraç gününü... ...kutlayan program yapıyorsun... ...o arada akşam namazı kaçıyor... Evet. ...yani kaç yüz sene... ...üst üste kutlama... ...toplantısı yapsan bir akşam namazına... ...feda edilebilir... ...soramıyoruz niye... Bu hastalıklar İsrailoğullarında vardı. Eski ümmetlerin en popüler meşhur olanı diyelim. Bizde olmaması diye bir şey olamaz. Bizde de bu olur. Niye? İnsanız. Bizde aynı düzeyde imtihana muhatabız. Evet, Peygamberimizin ismi değişik. Evet, şeriatımızda 20-30 noktada farklılık var ama din Allah'ın dini insan olarak aynıyız aynı kullarız aynı cennete koşuyoruz kıyamet günü İsrailoğullarının müminlerinin girdiği cennete gireceğiz biz bir farklı bir şeyimiz yok o zaman bu Kur'an'da ne anlatıyorsa Rabbimiz bu bizim için derstir yani İsrailoğullarının peygamberlerine yaptığı hainlikler yani bu ümmetin içinden de çıkabilecek şeylerdir çıktı tekim? Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları tek tek haber verdi. Eski ümmetler ne diyor mesela? Keler deliğinden girseler siz de gireceksiniz Taktik diyor. Öyle yani onları diyor. Evet. Bu bu noktayı böyle güzel bir açalım istedim ki evet, dikkatli prensip dinleyelim olarak, Evet, prensip olarak böyle bir e, Kur'an'a bakış gerçekleşmesi lazım. Eski ümmetlerin e, Kur'an'daki geçiş e, örneklerine böyle bakmamız lazım. Ders almak için bakmamız lazım. Oradan şimdi şeye gelelim. Konumuza geçebiliriz. Konumuza gelelim. Şimdi konumuza geçebiliriz. Şimdi nereden başlayalım? Kur'an'lıktan yani mı? E, ya yani iki başlık şey yaptık hocam. Yani Allah'ın ayetleriyle ilgili bir yani diyelim ki Kur'an'ı az bir paha ile satma Kur'an ayetlerini böyle bir şey söz konusu mu ee, Yahudilerde Hristiyanlarda olduğu gibi bu nasıl olur niye yapılır böyle bir şey mesela bunu yapan insan e, yani kendisinin Allah'ın ayetiyle ilgili hukukunu nereye yerleştirir? yani bunu ruhban yapıyor mesela ayetlere baktığımızda Kur'an'a baktığımızda genelde hani Kur'an üzerine söz söyleyebilecek insanlar o yetkiyi kendinde gören ya da toplumun ya bu adam Kur'an üzerine Allah'ın ayetleri üzerine konuşabilir diye algıladığı insan yani belki o insan tipi üzerinde biraz durmak lazım risk onların öncelikle yani sokaktaki adam Mesela Allah'ın ayetini az bir paha ile Satsak O da yapabilir yani O, o tür şeyler de Kendi olabilir. yörüngesinde, Kendi kalır, yörüngesinde ama. kalır Ama ha. bir alim diye tanınan birisi Mesela hoca diye tanınan birisi e, Satmaya kalktığında O çok daha büyük bir kitleyi ifsad eder Belki de Kur'an'da bize onun örnek olarak gösterilmesi o sebepledir. Büyük kitleleri ifsad Küfessiz. ettiği için. Değil mi hocam? Aman öyle mesela. Evet. Aman. Yani o açıdan isterseniz oradan başlayalım. Mesela nasıl oluyor bu iş? Satma işi niyete tekabül ediyor? Neyi alıyor ki satıyor adam? Böyle bir şey. Buna, Şimdi bu, mesela bu riske girmemek, buna düşmemek öyle bir kötü bir şey. Yani Sonunda, sonuçta Allah'ın ayetini e, ...paraya dönüştürüyorsunuz yani... ...bu Şimdi Allah burada, bunu... ...buradaki satmayı <gülüyor> evet. önce bir oturtalım ha. bir yer. ...yani musaf bastık... E, ...satıyoruz... ...40'a secde... ...o diyor. değil... ...onu kastetmiyor... kastetmiyor. O, ...yani 5 dolara 3 ayet... ...böyle bir şey kastetmiyoruz Tabii, biz... Ha. ...dindarlıktan... ...İslam'ın ve Kur'an'ın uygulanırlığından... ...taviz vermek... ...bunu da bir dünya menfaati karşılığında yapmak... Evet. ...mesela çok basit... Bir örnek verelim. Ee, yani allah Teala namazı emrediyor. Namazda taviz yok. Evet. Ama bir e, müftü mesela bir müftü dairenin makamı diye bir fetva veren bir şahıs yani. Evet. Memur manasında demiyorum. Ee, bir e, fetva veren şahıs kendisine... ...işte öğre namazını... ...otelde toplantıda olmamız lazım... ...cuma namazını toplantıda olmamız lazım... ...diye sorulduğunda... ...çevresini kolluyor, bakıyor ki... ...bu toplantı yapıldığında... E, ...forsum yerinde olacak... ...ya da benim tayinim söz konusu olacak... ...bu olmazsa... ...e canım toplantı önemli bir konu sonra kılarız, hmm, ...diyor... Evet. ...en cüz iyi bir örnek... Evet. ...mesela bir kadının tesettürlü olması... ...Allah'ın emri... ...ve bunun muafiyeti yok... E kızının filan yerde memur olmasını önemsiyor bunu caizdir diyor yeğeni için caizdir diyor Allah'ın örtünün emrini bu şekilde e, kamufle ediyor gizliyor evet. bahsettiğimiz şey budur bunun onlarca örneği siyasi örnekleri olabilir bunun mesela yani kafirlerle e, çok samimi iş birliğine Kur'an-ı Kerim men ettiği halde yani kafirlerle bu tür muhabbetleri men ettiği halde uyduruk bir gerekçe bulup bu ayete dahil değildir. Bu diyor müminlerin nezdindeki ümmet olma şuurunu yıpratıyor. Satma dediğimiz şeyler bunlar. Evet. Bunu niye yapar bir insan? Evet. Bir, iman zayıflığından yapar. Yani casus mantıklı biridir. Esasen e, Müslümanların alimi değildir. Evet. Müslümanların içine sızdırılmıştır Veya var olan imanı gitgide zayıflamıştır Bizi Yahudi ile öz kardeş gibi tutmaya artık sıcak bakıyordur Yani bu bir milletler arası, dinler arası adam kaçırma, transfer etmede verdiğimiz bir kurban Bizden kopmuş bir organ gibi olabilir Birinci delge bu bir imandan kaynaklanır Allah muhafaza buyursun tabi yani evet, e, kişisel menfaati uğruna imanını verip bir koltuk alan dünyasını ve ahiretini bitirmiştir bunun çok yoğun olmadığını düşünmek istiyorum evet. böyle düşünmek istiyorum yani şimdi e, bir Olma, gün, olmasın diğer, temennisi de var o. bir gün Trabzon'da bir böyle çok tatlı bir latif örnek izin verirseniz anlatacağım Trabzon'da bir caminin önünde park ettik namaz kılmak için oturduk bir köy camisi İhtiyarlar da orada oturuyorlardı ee, ben çıkınca nereden geliyorsun dediler işte İstanbul'dan geliyorum dedim 80 yaşlarında birkaç ihtiyar oturuyorlar bir tanesi dedi ki Sultanahmet camini biliyor mu sen dedi Hı. bilirim tabi dedim kıldın mı orada namaz kıldım dedi e, niye sordun dedim o herhalde bir orayı biliyor zannettim Hı. dedi ki bu dediği İstiklal Savaşı zamanında bir İngiliz orada imam olmuş dedi. Müslüman değilmiş, papazmış dedi. Allah Allah. İmam olmuş dedi. Uzun senelerde imamlık yapmış dedi. Şimdi ben buna amca bilmediğin şeye böyle atma kafadan filan diyecekken yanındaki ihtiyar ona çirkin bir Karadeniz e, ağzıyla hakaret etti. Çirkin ama bir şey e. söyledi. Edepsiz herif sus dedi. Olduysa oldu. Cami bizim ne kirletiyorsun camiyi? Bırak unut bunu dedi. Evet. Güzel. <gülüyor> Şimdi, <gülüyor> bu ikinci ihtiyarın bakışı daha latif. Hmm, güzel. Yani, evet, yani. Sultan Ahmet Camii bırak temiz kalsın. Evet, Niye kirletiyorsun evet. caminin ismini? Yani orada öyle bir adam şüphesi bile değil mi insana? Benim gözüm yaralı. yaralıyor? yaralıyor. Yani, evet. Şimdi bu sebeple son zamanlarda ...insanlar... ...vay filanca hoca casusmuş... ...filanca yazar bizden değilmiş... ...filanca diye böyle... ...içimiz sanki... ...gavur Müslümanlarla, gavur hocalarla... ...doluymuş gibi... Evet. ...toplumumuzda neredeyse... ...üç imamdan biri, üç müftüden biri... ...bizden değil gibi... ...bir algı oluşturulması... ...geleceğimiz açısından çok tehlikeli... Evet, çok ...o dediği güzel. ben sonra... ...hürmetle iade ettim içimde... ...yani... Dedenin sözü çok güzel. Cami bizim, bırak kirlenmesin evet, dede. Çok güzel. Cami bizim. Ee, bu din bizim. Şimdi burada birinci sebep niye hocalar, alimler, önderler din satarlar, Allah'ın dininden bir parçasını veya bütününü satarlar derken birinci gerekçe iman sorunu bu. İmanlarından kopmuşlardır derken bu çok yaygın He, böyle her aradığında bu böyle ortaya önümüze çıkıyor tarzında anlaşılmaması için evet. bu ihtiyar amcanın örneğini vermek zorunda kaldım evet. din bizim bir tanesi böyle bir adilik yapıp çekip gitse bile neticede biz bu diniz din buyuz elhamdülillah onu yani e, hocaların da böyle bir ...işle birlikte... ...zikredilebilmesi o da... ...yaralıyor, yaralayıcı bir şey... ...benim yüreğimi evet, yaralıyor, evet. nesillerin... ...idrakini yaralıyor... Tabii, tabii. ...yani geçmişi... ...sabıkalarla dolu bir din olmak... ...başka bir şey... ...geçmişimiz tertemiz... ...siyasi sorunlarımız var ama... ...içimizde sorunlarımız yok diyebilmek... ...başka bir şey... ...mesela ümmetimizin başına ne facialar geldi... ...1400 senede... ...1400'den fazla büyük olay oldu... Ama Hüseyin radıyallahu anh'ın şehadetine ne var. Evet. Onu bir türlü kapatamıyoruz. Ya, yani. Çok büyük bir yara o. Tabii. Yani o yarayı e, yani bin tane daha insan diriltmiş olsan bile onu onu kapatamıyorsun sen. Evet. Bu sebeple bazı yaraların konuşulması bile ağır kaçıyor. İnsanın içi bunu kaldırmıyor, beyin kaldırmıyor bunu. Ama realite mu bu? Realite tabii. Şimdi tabii e... Hani sade Müslümanlar açısından bu şey yaptınız. Şimdi bu riski hocaların da düşünmesi lazım. Değil mi? Yani asıl onun o e, rol içine asla girmemeye itina etmesi lazım. Yani bu, bu, bu problem çıkıyor ortaya. Kur'an'da ifade edilmiş, dün yaşanmış. Siz de buyurdunuz, bugün de yaşanır bu diye. Şimdi medya vesaire bu kitlesel medya dediğimiz hadise e, bu işi daha çok gündeme getiriyor. Bir de kafaların karıştığı ortamlar hocam. Yani, yani bütün dünyada diyelim ki İslam'ın şurası şu mu, burası bu mu vesaire diye tartışıldığı bir zamanı da yaşıyoruz. Böyle zamanda bu tarz tiplemeler daha çok ortaya çıkıyor. Onun için de konuşalım diyoruz. Elbette yani. hocaların e, katma değeri çok yüksek evet. eylemlerinin katma değeri çok yüksek eylemlerinin evet. e, hoca e, yani ümmetine maliyetini düşünmedikten sonra sarık sarmamalı bir cümle konuşmamalı evet. ümmetine maliyeti var hocanın çok önemli bir şey söylediniz hocam yani birey olarak sen ölüp gidiyorsun evet. bıraktığınız ölmüyor ama evet Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kötü bir izi başlatıp giden diyor, kıyamete kadar o yapıldıkça viz, günahını taşıyacak. Evet. Yani birine abdest öğretiyorsun, onun abdesti, namazı devam ettikçe sevap kazanıyorsun. Ama günahta bu şekilde. Dolayısıyla hocalarımızın, mesela geçen gün çok enteresan bir e, soru. Bir soru geldi. Bir hocamız bizim... Evet. Ee, bildiğimiz hocalarımızdan biri peygamber efendimizin ümmiliğinin yani ümmidir peygamberimiz diyor ya okuma yazma bilmez manasına olmadığını bunu peygambere söylemenin hakaret olduğunu <gülüyor> ayet söylüyor ümmisin sen diyor bunun hakaret olduğunu içindeki peygamber sevgisinin bunu kaldıramadığını söylüyor bununla ilgili videoları var ee, ne diyelim buna diye bana sordu bir kardeşimiz. Ben de dedim ki böyle olunca ne kazanacağız bundan onu bir önce merak ediyorum ben. Diyelim ki 1300 senedir 1400 senedir ümmet bunu yanlış düşünüyordu. eğer peygamberimiz el yazısı bile biliyormuş yani. Rika biliyor. Nesih biliyor, okuyor. Bir dakikada 20 sayfa okuyormuş diyelim. Ne değişecek dünyada? Yani. Bir şey değişecek. ...yazması olmayan... ...bir kitap getirdi bize... ...yani birinden alıp yazması mümkün değildi... ...efendimizin... Evet. ...bu şansımızı öldüreceğiz... durup dururken... Ne? ...bundan ümmetim ne kazanacak benim... ...zihinleri sulanacak... ...demek ki bu kardeşimiz... ...bilerek yapıyorsa hain... ...bilmeyerek yapıyorsa küfrün ekmeğine yağ sürüyor... Evet. İncildeki sıkıntılar... ...sizin Kur'an'ınızda da var... ...dedirtmek için yapılıyor bunlar... Ee, bu çok enteresan bir sorun. Yani hocaların yaptıkları işlerin, konuştukları sözlerin katma değerini hesap etmeleri gerekiyor. Ümmete ne getiriyor bu sözler? Evet. Sıradan bir Müslüman değil ki caminin önüne affedersiniz tükürdü. Ne kadar abes iş yaptı gitti. Ama bunu bir hoca, bir alim yaptığı zaman bu bunun katma değeri çok daha yüksek. Ne tabii, tabii, tabii. pahalı bir fatura bu. Bu sebeple <gülüyor> hocalarımızın alimlerimizin ümmet adına yazı yazan önderlerimizin hatta buna ümmete mal olmuş siyasetçilerinde diyeceğim ben. Bunlar halim değilse bile neticede temsiliyeti var. E, alimden daha fazla temsiliyetler olabilir mesela Selahaddin Eyyubi yani Nebevi'den daha müessir bir isim evet. Yani nevevi Şafii midir Hanefi midir diye soruluyor da selahaddin Eyüp'ünün mezhebini soran yok Bütün ümmetin adamı evet. Bu sebeple siyasetçilerin de dahil olmak üzere Allah'ın dininden taviz verirken bunun neye mal olacağını Bunun bu açının bir derecede başlasa bile on sene sonra kaç derece olacağını hesap etmeleri gerekiyor Aksi taktirde bu vebal kıyamet günü... ...onları boğar. Evet. Bu birinci... Neden taviz verir hocalar? Bir, bundan. 2. Evet. Benim şahsi kanaatimi söylüyorum tabi hocam Burada İmam Gazali'den nakil yapmıyorum tabii, Biz burada, sizinle evet. Yani bu asrın çocuğu olarak <gülüyor> evet. Ben cevap veriyorum size Aa, Şey yapmaya çalışıyoruz hocam Tahlil etmeye çalışıyoruz ha, Yani De ayet okuruz evet. o ayettir ayet Hadis ]tir. okuruz hadistir evet. Gazali'den nakil yaparız Gazali, İmam Rabbani'den nakil yaparız İmam Ama burada ben Nurettin Yıldız Olarak aklıma geleni evet. düşünüyorum benim şahsi kanaatim iman sorunundan sonra neden taviz verir hocalar? İyi niyetimden dolayı diyorum ki hocalar İslamiyeti ya sadece tefsir ilmi veya sadece fıkı, sadece tasavvuf, sadece kelam ilminden ibaret öğrenip algıladıkları için yani bütüncül, kuş, ha kuş bakışı bütüncül hmm. kainat dini İslam evet. olarak göremedikleri için bu ayetin bu şekilde topluma lanse edilmesinin 20 sene sonrasını, dört asır sonrasını hesap edemiyorlar. Evet. Mesela İmam Gazali Rahmetullahi İhiyahülü Müddi'nin girişinde kendinden iki asır, üç asır önceki fukuhayı ayıplıyor. Evet. Oturup diyor, fıkıhla meşgul olacak yerde tıpla meşgul olsaydınız da Bağdat'ı, Şam'ı, Hristiyan doktorlar doldurmasaydı bugün diyor. Siz fıkı yanlış takdir etmişsiniz diyor. Evet. İnsanların bedenlerine şifa olacak bir ilmi kullanamadıkça fıkı ne yapacak size diyor. Evet. Yani bu ne yapıyor? Ee, kuş bakışı dediğimiz bütüncül, evet. asırları kuşatan bakış sahibi olmayan elbette batıl yoldasınız demiyor. Ama bu kuşatma darlığını, açı darlığını ayıplama konusu olarak görüyor ki. İmam Gazali'nin o ilk hiyalu muddindeki ilim konusu yani ilahiyat fakültelerinde o olmasa sınıf geçemezsin, mezun olamazsın türünden tez olarak okutulmalı. Evet. Keşke bu imkân olsa yani muhakkak çok değerli bir giriş yapmış, hiyanın tamamında bu değer var da o bölüm çok yani evet. siz bunu hatırlarsanız Gazali evet, konusunu evet. konuştuğumuzda da konuşmuştuk. Hocalarımız bir konuyu konuşurken. Olabilir caizdir bunu bırakabilirsin derken bu sözün insan toplumu içerisindeki açılımını hesap edemezlerse eğer bu eğitim tarzlarından siyaset bilme işlerinden insan sosyolojisine vakıf olamayışlarından psikolojiye vakıf olamayışlarından şimdiki ifadelerle söylüyoruz olabilir bu diyecek ki birisi şimdi bizi dinleyenler ya psikoloji var mı eskiden? Ya İmam Gazali'den daha psikolog mu var? Vardı tabi. Adı psikoloji değildi. İnsanın halleri diye bir ilimdi. Yani psikoloji diye bir isim konması şart ya, değil buna. Tabii ki. Vardı. Kesinlikle yani vardı. Bütün o, e, haramların değil mi alt yapısında, helallerin alt yapısında, mübahların alt yapısında hepsinde insan psikolojisi var. İnsan var hocam. Ya, ya insanı anlamadan zaten evet. şeriatı tanıtmak mümkün tabii değil. Ki, Bu sebeple. İkinci sorun Eslam'ı bir hak bilmemek yani hakkıyla tanıyamamaktan kaynaklanıyor. Bu aleme cahil dedim manasına değil. Aa, çok tefsirler biliyor olabilir. Benim Misad diye bir hocam vardı. E Mekke Üniversitesi'nde Ezer alemiydi. Hocam Kurtubi ezber biliyordu. İlmicittir. Allah Allah. Ama anadan doğmada ama birisiydi. Allah Allah. Ben bunu başkasından duymadım. Evet. Başkasından gözümle gördüm. Yani adam fotokopi makinesi gibi bir şey gördüğünü kopyalıyor. Böyle biriydi. Ee, ama Türkiye'nin nerede olduğunu bilmiyordu. Allah Sen Allah. Sen neredensin dedi? İstanbul'dan dedim. İstanbul neresi dedi? Allah Allah. Türkiye'yi tarif ettim. Evet. Yani ha Osmanlı toprağı gibi böyle bir espriyle bozdu hmm. düzleşti lafını. Ama bizzat. ...kendini Kurtubi'ye vermiş... i̇bn Cessas'a vermiş... ...böyle tefsir ilminde erimiş gitmiş bir zattı... ...Allah rahmet etsin... ...ama alim hocam... ...alim ya... ...bir, bir insan o kadar alim olur yani... ...alim fakat... E, ...dünyayı tanıyamamış... ...özrü var ayrı bir konu... ...ama o kalkıp da... ...Mısır İslam dünyasının başıdır... ...Türkiye niye hilafeti almış dese... Ben onun sözüne itibar etmem. Bu söz pahalıya mal olur. Neden? Yahu sen asırlarca var olmuş bir şeyi nasıl yok sayıyorsun? Türkiye neresi? Akdeniz'in sen altındasın ben üstündeyim. Haberin yok daha. Evet. Yani insan coğrafyada bilmesi gerekiyor alim olmak için. Yeri göğü bilmek lazım Astronomi de bilmek lazım Çünkü din yer gök dini hocam Tıp da bilmek lazım İnsan vücudunu bilmek lazım Elbette tıp bileceğim derken ben Kalp ameliyatı yapacak hali yok bir alimin evet. Ama kalp ameliyatı ile ilgili Fetva verecek birinin Üç beş kelime bilmesi lazım tıptan Tabii. Yani kalp ameliyatı olurken de Namaz kılman gerekir derse adama Gülerim ben işte evet. bu ameliyatı sen ne zannediyorsun Tırnak kesme zannediyorsun Mesela kalp ameliyatında insanın uyuşturulduğunu bilmiyorsa diyelim böyle bir evet. alim varsa bunun hangi fetvasına itibar edilir? Mesela bugün oruçla ilgili sorulan belki meşhur 100 tane sorunun 90'ı tıptan anlamayı gerektiriyor fıkhen bir cevap verebilmek için. Dil altı hapı kalp krizi sorunu olanların kullandığı dil altı hapı orucu bozar. 30 gün bunu kullanması gerekiyor adamın ömür boyu buna oruç tutma diyorsun sen bu kadar kolay değil bu iş He. yani ben kullansın kullanmasın diye demiyorum ama bu hap yokken konuşmak kolaydı şimdi küçük mercimekten küçük bir hap alıyor bu karışıyor kana ve 3 dakika içinde kriz faciasını önlüyor Allah'ın izniyle tansiyonu düşürüyor bu şimdi e, bilinmediği zaman kullanılan fetvalar verilen ...vaatler... ...yapılan tehditler yersiz oluyor... ...ümmetin alimi demek... Evet. ...ümmetin tarihini bilen... ...ümmetin geleceğine dair... ...projelerden haberdar olan... ...ve uzay dini... ...diyebileceğimiz, evren dini... ...diyebileceğimiz bir din... ...kapasitesinde... ...düşünme kabiliyeti olan biriz. ...elbette astronot olması gerekir... ...demiyoruz... ...ama yani... ...kıblenin nasıl bulunduğunu... E, gündüzün gecenin nasıl oluştuğunu da bilmesi lazım ki e, savur vaktiyle ilgili bir konuda konuşabilsin. Evet. evet. Takvime ben de bakıp saat e, 04'te imsak olmuş diyorum. Ama imsakın oluşumu ile ilgili fecri sadık nedir? Fecri kazip nedir? Bunları söz olarak değil eylem olarak da anlaması lazım. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. Sadece bir örnek bu ama. Bir hoca efendiyle e, diyelim ki işte Anadolu'nun bir kasabasına gittik, Bolu'nun bir Aladağına çıktık. Hocam şimdi beş vakit namaz nasıl oluyor bize göster bakalım burada. Hava kirliliği yok, bir şey yok. Böyle kendini göklere çıkmış gibi hissediyorsun. İstanbul'da bunu bulmak zor, güneş gelip gittiği zamanı hava kirliliğinden, buluttan bulamıyorsun. Bir alim orada bana işte sabah namazının vakti şu anda burada girdi. ...demesi lazım... ...dediği zaman namaz fıkhını biliyor demektir... Hı hı, ...takvime evet. bakıyorsa bir kıymeti kalmadı bunu. <gülüyor> e, ...takvime bakmamalı... Evet. Yani, ...takvime ben de bakıyorum... ...bu ikinci... ...birinci meselemizde dedik imandan kaynaklanıyor... Evet. ...ikinci meselemiz... E, ...kişinin İslam'ı... ...kapasitesiyle İslam'ın... ...bilmemesinden kaynaklanıyor... ...kitaplara takılıp kalıyor... ...okuduğu derslerle kalıyor... ...zaten son okuduğu kitapta... ...Siirt'te 35 sene önce okuduğu kitap... ...hala <gülüyor> evet. onunla... ...ondan sonra insanoğlu yüzlerce... ...bilim dalı keşfetmiş... ...bu tabi o... ...Siirt'teki ilmi tankısı için değil bu ifadem... Ya, ...ama üstüne bir, konması... Değil, evet. ...orada alet ilmi okumuştun sen... Evet. ...üstüne bir ilim daha koy... Evet. ...yani mümin kıyamete kadar ömrü olsa... ...kıyamete kadar okuyacak, öğrenecek... ...ilim beşikten mezara kadar... ...bizim için... İkincisi bu. Bunların sözlerinin maliyeti ümmetimize zarar getiriyor. Ucuza satıyorlar dini. Kasıt olmadan şüphesiz. Evet. Kasıt oldu mu birinci kategoriye attık zaten. Üçüncü sorun elektrik kesintileridir. Ne demek hocam? Alemin de elektriği bazen kesilir. Evet. <gülüyor> kesilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle olan e, muhabbeti, ahiret anlayışı, cehennem korkusu, Ara sıra kesilir. Allah Allah. İnsan çünkü bu. Peygamber değil. İnsan bu. Yani peygamber olsa Cebrail Aleyhisselam zaten hemen anında o sahnede düzeltiyor. bu Böyle evet, değil evet. diyor. Masum çünkü. Bunun evet. dışında büyük zat da olsa, küçük zat da olsa, büyük şeyh de olsa, normal şeyh de olsa, müştehit de olsa, ara sıra elektriği kesilir. Bu kesintiler sorun mu? Bir maliyetine bakarız. Senin elektrik kesintin ümmetin bir facaya düşmesine neden olduysa elektrik geldiğinde bunu düzelt. Evet. Hayır. Mesela çok basit bir örnek. Yani şantaj yapıldı bir alime diyelim. Ee, i̇şte senin oğlunu da biz şöyle yapacağız dendi. O da tamam caizdir yaptığınız gibi verdi taviz diyelim. E sonra düzelt bunu hiç olmasın. O anda elektriğin kesilme, ahiret bağlantın kopmuştu diyelim. Bu düzeltmeleri yapan alimler var istiğfar edip geri dönenler var. Tarihte de olmuş bunlar. Evet. Çünkü dedik ki elektrik kesincisi olmaz. Bir kimse yok ama jeneratöre bağlanmayı bilmek zorundasın. Yani becerip bir kenara çekil. Sonra tövbe et. Düzelt. Hatanı düzelt. Yani diyelim ki İmam-ı Azam gibi insanlar böyle bir kesintiye fırsat vermemişler. Onlar mi? kırbacı yediler kesintiye yani jeneratörler hep devrede durdu devrede onların. Durdu. Evet. Mesela onlar da Hapishane hayatı. Ahmet bin Anbel'in hapishane bin hayatı. Anladım. Yani bunun bir, bir örneği yok tarihte. Evet. Ama elektriksiz bırakmamış kimse Evet. Nitekim vefatından önce oğluna bir hatırasını naklediyor Ahmet bin Anbel. Rahmetullahi <gülüyor> aleyh. Diyor ki oğlum diyor filanca sarhoşun ismini söylüyor. Bağdat'ta meşhur bir sarhoşuydu. O adamı hatırlar mısın diyor. Bir gün zindana beraber düştük diyor. Evet. Onu da sarhoşluktan getirmişler. Bunu hmm. da ahirlikten <gülüyor> Demiş ki ona Ahmet demiş İsmiyle hitap edip Bana bakma sen demiş Ben hep burada kalsam bir şey olmaz Sakın sen ayağın kaymasın demiş Peşinden bütün Müslümanlar helak olur Dikkat Allah et demiş Allah. Oğlum bu sözü ben... unutamıyorum Yıllar yani, geçti demiş yani. İşte elektriği kesme diyor bir şey yani, diye mi sarhoş. Sürekli jeneratörle evet, yaşıyor. Evet. Allah onlara rahmet etsin. Buna rağmen ama buna rağmen Ebu Hanife rahmetullahi talebilerine diyor siz ne düşünüyorsunuz diyor. Voltaj sıkıntısı olabilir onun içinde. Onlar da görüşlerini söylüyor. O da o. belki onları bile kendi istikametini şey yapmak, korumak için Kor onlara şunu yap bak benim sağlığımda benim sağlığımda su edep yok addenizi bilin diyebilirdi ya da bunu hissettirebilirdi. Evet. Şu dünyada söz hürriyeti, konuşma hürriyeti, insan hakları, kelimeleri Ebu Hanife varken isim olarak kimseye mal edilemez. Işte. Evet, asıl şey sen, orada yaşanıyor. Yani, yani asabı kramdan sonraki en popüler isimlerden biri olacaksın. Evet. Bütün İslam alemi seni konuşacak. Henüz sen elli yaşına gelmeden dev bir alim olacaksın. Ee, hamamcılıktan aldığın Ebu Yusuf'u yani. Daha çocukken babasının çırak olarak bir yere göndermek istediği işte hamamda çalışacak bir çırak olacaktı diyelim. Onu aldın, yetiştirdin ve senin gibi konuşma hakkı veriyorsun ona. Ha, senin e bu, görüşün ne? Senin görüşün ne diyorsun? Öyle deyince peki yavrum doğru söyledin diyorsun. <gülüyor> evet. Bunu baba olarak çocuğumuzla yapamayız, yapamayız biz. Yapamayız. Yapamayız. Yani bunu iki profesör... ...üniversitede... ...yapmakta zorlanırlar. Tabii. Ki ikisi de devlet memur eşit haklara evet, sahipler. Evet. Ebu Hanife Rahmetullahi Ali... ...onu konuşmaya bile gerek O, o örnek değil yani. Taklidi çok zor çünkü. Evet. Kopyalanması çok zor. Ebu Hanife'nin Rahmetullahi Ali. Üçüncü noktada bu elettik kesintileri... ...bunlar sonra tövbesi olması... ...düzeltilmesi halinde... E, mesela Said Nursi Rahmetullahi Ali'nin... ...elettik kesintileri var. Evet. Ama... Eski saitti onlar diyor. Evet. Allah rahmet etsin işte. Aa, yani kendi geçmişine. O eski saitti diyor. Evet. Eski saitti diyor. Rezel koyuyor. Yani evet onlar batıldı demiyor ama o gün böyle düşünüyordum. Evet. Şimdi böyle düşünüyorum. Ya bu hoş bir şey işte. Evet. evet. Biz de o zamanda bir hikmete binaen söylediklerimiz dese. E şimdi ben onu rahmet ve minnetle anmak istemeyecektim o zaman. Belki hocam elektrik kesintileri dediniz. Güzel bir tanımlama ama neden olur? Bir i̇nsan an, olduğu için olur. İnsan olduğu için. İnsan ol ve masum değil. Evet. İnsan olduğu için oluyor. Herkes defis taşıyor. Herkes evleniyor, hanımı oluyor. Peki hep farkında olunur mu? Yani kendi kendisindeki bu elektrik kesintilerinin belki o düzeltme onunla mümkün. Farkında olabilecek. olup olmamak onun sorumluluğu. Neden? Evet. Eğer bir alim bir şeyh, bir önder bir siyasetçi bir dakika, bir dakika sen bu cübbeyi nereden buldun? diyen Selmanlarını etrafından dağıtıyorsa onlara özel bir kadro açıp istedikleri gibi önünde konuşmasını sağlamıyorsa biraz açın hocam o, yani Selman'ın o cübbe sorgusu Ömer bin Hattab ha, bir gün yeni evet. bir cübbeyle çıkıyor ya ha, evet bir dakika ya diyor. Nimbere çıkıyor. Yani bu cübbe, Peygamber aleyhisselamın vekili olarak durduğu yere çıkıyor. Biz bu cübbeyi dikemiyor, Sen nereden buldun bunu diyor. Evet. Bu kumaş bolluğu nereden geldi Medine'ye diyor. Oğlum Abdullah burada mısın diyor Ömer. Radıyallahu evet. anhım cemiyen. Buradayım baba diyor. Senin kumaşını senden alıp benim kumaşımla birleştirip diktim bunu değil mi oğlum diyor. Evet baba diyor. Evet. Hah, şimdi konuş Ömer diyorlar. <gülüyor> Hocam müthiş. insan haklarıymış evet, <gülüyor> Şeffaflıkmış evet. Geçelim bunları biz ya Ömer evet. var ya, dünya evet. Allah Ömer'den razı olsun Yani müthiş bir şey yani, ya. Devlet reisi ve tebaası yönettiği insanlar Kalite Yani Hadi bu gene Selman Ebu evet. Zer bunlar konuş e, Kadın Ömer diye bağırmış ya Ömer sen ne yapıyorsun mehirlere ne müdahale ediyorsun demiş. <gülüyor> <gülüyor> Hocam gülüyoruz ama bu ya, ne gülmesi ya. ağlama gülmesi. Evet evet ya. Sen ne mehirimize karışıyorsun ya Allah serbest bıraktı seni ne karışıyorsun demiş. Ya susmuş Ömer. Tamam Ömer. kadın doğru söylüyor karışmayın kadına demiş. Ömer yanlış e, yaptı. Yanlış demiş. ya evet. Ömerinki de yanlış dediği rica etmiş arkadaşlar bu kadınlar çok mehir istiyor bekarlığı kışkırtmayın. Evlenilemiyor. Ya yani nasihat vari söylemesi, bu nasihati de kadın uygun görmemiş. Evet. Ondan ya. belki sen devlet ve senin gücünle bu kral kanun. Gelir. yarın kanun. kanun evet. Yarın onun, kanun senin. olur. Yarın kanun. Kadın yüzde yüz haklı. Haklı. Evet. Kadın haklı. Evet. Evet. Ömer haksız. kendisi diyor zaten. Ömer evet. yanıldı diyor. Kadın Eş haklı. Beş dakikamız var evet. hocam. <gülüyor> Ama güzel bir şey oldu. Yani bir yerden başladık ama oldukça... Hocam size ben başka bir saat bulmam lazım. Bu saatiniz çok hızlı gidiyor. Evet. İyi yani böyle hızlı akması sohbetin tadından gelir hocam. <gülüyor> ya da konularımız çok uzun çok bizim. Çok uzun, uzun. Evet, evet. Yani burada alim, evet. üçüncü, birinci ne dedik iman sorunu vardır maazallah. Evet. Allah korusun. Evet. İkinci olarak dedik ki ortam sıkıntısı yaşıyordur. Evet. Yani İslam'ı tanıdığı ortam sorunlu bir ortamdır. Evet. Mesela sadece tasavvufun derinliklerine girmiştir. Hakikaten mı ağzını kendini cennette bülbüllerle hissediyorsundur. Evet. Lakin siyaset hiç bilmiyor. Evet. Uzmanlığı tasavvuf olmalı dünya siyasetinden de anlamalı. Bir sözün kaça mal olacağını bilmeli. bilmeli evet. Cihadı dur, duraklatabilecek bir söz sarf edebilirsin sen Evet. diyebilmeli gibi. Üçüncü olarak da dedik elektrik kesintisi sorunu yaşıyordur. Evet. Yani evet. ahiret bağlantıları bir anda kopmuştur. Dünya bağlantıları öne, öne, çık, öne çıkmış olabilir. Bu para olabilir, makam olabilir. Tehdit olabilir. Ee, tehdit olabilir. Tabi hapishaneyi göze alamamak evet. olabilir. Ee, maaşına el konması olabilir. Ee, bunların hepsi insan olduğu için Gayet normaldir ama burada şöhret tutkusu olabilir hocam. Yani en kötüsü yargılanma korkusu olabilir. En, en en kötüsü şöhret bunu. Evet. Şöhret, şöhret hepsinden daha güçlü. Evet. ...şöhret para da bu getiriyor. zamanda medyatik ortamlarda. Medyatik tabi. Burada dedik ki alim insan olarak bu hataya düşebilir mi? Düşer insan etten kemikten, onu da ana doğurmuş ve dokuz ay karnında bakmış. Evet. Yani alimle bir farkı yok ki cahilin fizyolojik. ...olarak bakıldığında... ...ama burada alim... ...kendi ikaz edenini... ...ona emri bil maruf yapanını... ...hatasını düzeltenini... ...daha önceden menetmemiş etmemiş... ...olması lazım... ...yani başkaları onu... ...ikaz edebilmeli... ...edebilmeli... ...sen ulaşılmaz... ...tenkit edilmez... ...hatasında bile hikmet olan biri olarak kendini lanse edersen... ...müthiş bir şey... ...o zaman sen... Hatanı sigorta ettirmiş oluyorsun. Sigortalı hata yapıyorsun. Düzeltilme sana. imkanını ortadan kaldırıyorsun. Nasıl düzelteceksin çarpılırsın maazallah. Kim düzeltebilir bunu? <gülüyor> evet. Yani Peygamber Aleyhisselam'a soru sorulabildi. Neden ya Resulallah dendi. Mesela kadın gelip de sen de mi benim derdimi anlamadın ya Resulallah? dedi ya. ya. Sonra da Allahu u Teala da ben duydum senin sesini diye. Mücadele ee, sür. Yani. Surenin adı bile peygamberle mücadele süresi. <gülüyor> yani, evet. Biz mesela şöyle bir şey söyleyeyim ben size. <gülüyor> Bu gelip de koca sınıfı, Efendimiz'e şikayet eden kadının adını vermeyelim. Evet. Olayı anlatmayalım. O konuşma sürecini tıpkı ayetlerde olduğu gibi ben burada anlatsam. Adamın biri ...Peygamber aleyhisselama geldi... ...böyle böyle sözler söyledi... ...sen de mi beni anlamıyorsun... ...ben de derdimi Allah anlatırım dedi... ...bu olayla bağlantılı mıdır... ...bunu yorumlayalım desek... ...vay münafık zındık diye... <gülüyor> ...ama Allah duydu o kadının... <gülüyor> Kad allahu tüce edilü, Allah ...seninle Allah. eşini tartışan... ...kadını Allah duydu... Cık cık ...Allah duydu... ...demek ki... ...çok güzel bir şey hocam ya... ...yani Allah duyuyor... Yani Sonunda amenna, duyuyor. Amenna ve sattakna Yani böyle hiç itiraz edilmez birisine itiraz etsen bile duyan birisi var. Bu varken bir evet. alime, bir öndere, bir siyasetçiye ne söylenirse muhakkak hainsin sen bunu. Hain olarak söyledin. Sen hain olmasan satmazdın davanı gibi kabul edilebiliyorsa o zaman... Hatası mübarek görülüyor kendi gözünde demek ki. Bu elektrik kesintisini bilerek yapıyor diyeceğiz biz o zaman. Bunun affı yok. Hocam elektrik kesintisinde kalalım. <gülüyor> <gülüyor> Süremiz doldu ama yani eminim ki dinleyicilerimiz bu ifadeyi çok tutacaklardır. Herkes kendi içindeki elektrik kesintisine bir bakacak bakmamız lazım. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programında Nurettin Yıldız hocamla birlikteydik.